319, numaralı konu, Hazreti Ayşe'nin hadisi, evet, Hazreti Peygamber her sene haç mevsiminde Arap kabilelerine başvurarak onlardan kendisini yurtlarına kabul edip dinin tebliği hususunda yardımcı olmalarını istiyor, karşılığında da onlara cennet ediyordu fakat onun bu tekliflerine hiçbir Arap kabilesi olumlu cevap vermiyordu, bu Allah Teala'nın kendi dinini üstün kılıp ona yardımcılar göndermeyi dilemesine kadar böyle devam etti, böylece Allah Teala, Peygamberine en Sarı gönderdi, onlar da Hazreti Peygamber'i dinleyip ona icabet ettiler, Allah da Medine'yi elçisi için hicret yurdu yaptı.